وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فوزا أما بعد فإن arkadaşlar namaz ve namaz ile ilgili hükümler adlı ders halkamıza devam ediyoruz. Bazı arkadaşlar Ramazan'ın yaklaşmasından dolayı Ramazan ve oruçla alakalı bizlerden ders hissediler. Önümüzdeki haftadan itibaren büyük bir ihtimal Ramazan ve oruçla alakalı bir ders yapabiliriz çarşamba gününü. Bu konuya has kılabiliriz. Şayet Suudi Arabistan Riyad'dan misafirimiz Şeyh Asım El-Karyuti'nin Ördünlü Şeyh Albani Rahimahullah'ın öğrencilerinden, yakın öğrencilerinden olan bir hoca efendi gelecek. Ramazan'ın biri, ikisi, üçü ve dördü, dört gün Türkiye'de bulunacak. Program eğer gerçekleşirse bu dersi ona havale edeceğiz. Yani Ramazan ve oruçlarla dersi. Şayet programında bir değişiklik olur da gelmeyecek olursa Bizler e, o boşluğu doldurarak Ramazan ve oruçla alakalı böyle bir iki ders yapmaya niyet edeceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız e, namazdaki kıyafetle ilgili konulara değmiştik. Bu hafta ise namaz kılınan yer secdede edilen yer ve namaz kılınan yer ile ilgili hükümlere değineceğiz. Burada elimizin arasında olan kitapta müellif rahime müellif hafizallahu ilk olarak bir konuya değinmiş. Aslında bizi çok yakından ilgilendiren bir konu değil ama yine de değinmekte bir fayda var. Çünkü maalesef üzülerek söylüyoruz ki bugün de Ehl-i Sünnet'in cemaatlerin camilerinde namazla kılınan cemaatlerde e, bu adeti, bu davranışı görüyoruz. O da secde edilen yere e, bir yuvarlak taş koyularak yere değil de o taşın üzerine secde etme şekli. Bu şiiler tarafından, rafıziler tarafından yapılan bir hareket. Tabii onlar Kerbela toprağından olduğunu söyledikleri, iddia ettikleri bu taşa ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Ee, ve secdenin buna yapılmasının faziletli olduğunu söylüyorlar. Buna biz niye değiniyoruz? Çünkü artık bizim de camilerimizde kimi zaman bu Şiilerin gelip namaz kıldığını gördüğümüzde onların önlerinde böyle bazen taşlar görüyoruz. Bazı arkadaşlar, kardeşler soruyorlar. Hocam bu nedir? Bu insanlar niye buna secde diyorlar diye. O Babaptan değinmekte fayda var. Şeyh Albani rahimehullah diyor ki: "Fakat vakuftu ala risaletin li ba'dihim." Bu konuyla alakalı diyor. O Şiilerin, Rafizilerin yazmış olduğu diyor. Bir risale gördüm. Yazarı vehu'l-med'u Seyyid Abdur Rıza. Y yazarının adı diyor Abdur Rıza, Rıza'nın kulu, kölesi. Al-Mar'a Şii Al-Şehristani bi'unvan Es-Sucud el al el-Hüseyniye Kitapçı'nın adı Hüseyniye Dedikleri o Kerbela toprağının Üzerine secde etmek ile alakalı bir kitap Ne diyor bu kitapta bu Şii yazar? 'Wa vâradı enne sujude aleyha Peki Vârid olduğu üzere yani Geldiği üzere diyor O taşın üzerine secde etmek nedir? Efdaldir. Daha iyidir. Daha faziletlidir. Lişerefiha. Niye? Diyor. Lişerefiha. O toprağın şerefinden, değerinden dolayı. Ve kadâsetihâ. Mukaddes bir toprak olduğu için diyor. Ve tahârati men dufine fiha. Ve orada defnedilen, orada yatan kimsenin temizliğinden dolayı. Yani Hüseyin radıyallahu anh'ından dolayı diyor. Tabi Kerbela'nın bir mukaddesiyeti yok arkadaşlar. Böyle bir Allah katında Allah e, katında kutsal bir toprak olarak, yer olarak belirlenmiş bir yer değil. Bundan dolayı bu amel, Ehl-i Sünnet vel Cemaatin Aleyküm Selamun ve Aleyküm Ameli değildir. Eğer böyle yapan birilerini gördüğünüz zaman bilin ki onlar kimlerdir? Şiilerdir. Şeyh-i Albani Rehimahullah diyor ki وَمِثْلُ هَذِي الْأَحَادِيثِ ظَاهِلُ الْبُطْلَانِ عِندَنَا Bunların diyor getirdiği hadisler, genelde rafizilerin, şiilerin hadis hadis kaynaklarına baktığın zaman bizim Ehl-i Sünnet cemaatin hadis kriterleri yoktur onlarda. Hadiste, hadis, hadis'in senedindeki kopukluk, ravilerin kezzap, yalancı olmaları onlar için çok önemli değildir. Yani kendi usullerinde bile kezzap, yalancı ravilerden ne var? Hadis rivayet etme var yani. Diyor şekilde şey albani rahimahullah. Bu tür hadisler diyor bizim tarafımızdan, ehl Sünnet tarafından batıl olduğu açıkça bilinen hadislerdir. Ve emme <Gülüşmeler> ehli'l-beyt radıyallahu anhum burâ'â'un minhâ. Ehli'l-beyt imamları bunlardan beridir. Ve lesa lehâ esânîd undehum. Lesa lesa lehâ Onların bu konularla ilgili rivayet etmiş olduğu hadislerin hiçbir isnadı yok. Hattâ diyor yumkinu naqtuhâ alâ nahdhi 'ilm il ve usûlih. Yani ortada senedi yok ki Hadis ilmine göre bunları ele alıp da bir tenkit edelim, bir araştıralım, bir hüküm verelim. Aynı bizim bazı cemaatlerin kullandığı zikir kitapları gibi, cevşenler gibi. Adamlar diyor ki mütevatır yolla rivayet olunmuş diyorsun. Hani nerede mütevatır yolla? Senedini gösterin. Yok. Yani senet yok ortada. Evet. İkinci konu arkadaşlar namaz kılınan yerde resimlerin, suretlerin, timsallerin, heykellerin olması. Yahut namaz kılınan seccadenin, halının üzerinde ne olması? Yes. Resimler olması. Geçen haftaki hadis-i şerifte almıştık. Ayşe radıyallahu anhu anhanu rivayet etmiş oldu hadiste. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâme yusalli. Namaz kılmak için kalktı. Fi kamyisa, zati alam, öyle, üzerinde bir elbiseyle ve çizik çizik, çizgi çizgi olan, renklerin, yani renk belli olan çizgili bir elbise. Falan ma kada salatehuqal, namazını kadar kılmaz bitirir bitirmez dedi ki, inhabu bihali kamyisa, alın şu elbiseyi götürün, ila abi Jham ibnu Hudayfe, Jham ibnu Hudayfe, götürün şu elbiseyi verin. Ve atoni bir ambijaniye. Bana diyor ambijaniye, ambijaniye kısa ungariz, la aleme fih. Biraz daha diğerine göre kumaşı kalın, sade, çizgileri, çubukları olmayan bir elbise. Bana diyor onu getirin. Niye? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, fain la alhet ni'anifen fi salati. Zira diyor bu elbise giydiğim çizgili elbise beni ne yaptı? Namazımda meşgul etti. Namazımı kurcaladı. Yani ortada ne yok arkadaşlar? Suret, resim yok. Bir renk, ve çizgi, elbisede bir şeyler var. Nebi Aleyhisselatü vesselam da diyor ki: "Alın bunu götürün. Bana öbür elbiseyi getirin." Bu hadisi İmam Buhari ve Müslim Sahihinde de rivayet etmiş. İmam Sanani diyor ki, rahimehullah ve hadis delilün ala kerahiyyati ma yeshgulu anı salah min Bu hadisisi neye delildir? Namazda diyor kişiyi meşgul edecek. Namazında kafasını kurcalayacak nakışlı, süslü şeylerde namaz kılmanın mekruh olduğunun delilidir diyor. Ona haviha mimma yeshgilu'l Aynı şekilde kalbi meşgul edecek şeyler. Çünkü artık maalesef insanlar bakıyorum televizyona karşı namaz Adam televizyon açık televizyona karşı namaz kılıyor veya odada bir yere doğru namaza duruyor. ki karşısı renk cümbüşü veya maalesef camilerimize bakıyorsunuz. Yani artık öyle bir hale gelmiş ki ki aleset mesela bundan bunu haber veriyor. Yahudilerin camilerini süslediği gibi sizler ne yapacaksınız? Diyor? Camilerinizi süsleyeceksiniz. Yani önünde Kabe resmi, sağında Medine resmi, her taraf rengarenk, halılar karışık, kuruşuk, simetrik şekiller. Orada ışık, orada ampul, orada mum. Yani namaza girdiğin zaman, yani namaza bağlandın mı, bağlanmadın mı, girdin mi, girmedin mi ne yapıyorsun? Şüphe ediyorsun bazen. Yani namazda, namazda ve kılınan yerde sadelik önemli arkadaşlar. وَقَالَ الْعِذْ اِبْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اِذْ <gülüyor> اِبْنُ عَبْدِ السلام diyor ki تُقْرَهُ الصَّلَاتُ عَلَى السَّجَّدَ الْمُزَخْرَفَ الْمُلَمَّعَ Nakışlı, süslenmiş, seccade üzerinde namaz kılmak mekruhtur diyor. اِذْ اِبْنُ Şimdi bizim böyle gelin olan çeyizde <gülüyor> öyle bir seccade yapılıyor ki kenarları böyle simden, ortaları şeyden şekilli. Şeytan da o taraftan giriyor. Vekâlik, al-Rafî'at al-Fa'iq'a, lâ'ânı salatâ hâlât tavâzûn ve Aynı şekilde, diyor. süslenmiş bir yerde namaz kılmak da, süslü olan bir yerde namaz kılmak da, dikkat çekicek yerde namaz kılmak da mekruhtur. Çünkü diyor, namaz, tavâzûnun ve temeskûn, böyle huşunun bir ifadesidir.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 camilerimizdeki halıları kaldıralım. Oraya hıcır serelim, taş serelim. Ser ser değil. Ama neye dikkat edilmesi lazım? Saadeliğe dikkat edilmesi lazım. An Enes radıyallahu anhu kal. Enes radıyallahu anh diyor ki Kâne qîramu qîramun li âişete. Âişe radıyallahu Anhâ'nın evinde kullandığı bir şey var arkadaşlar. Perdesi. Örtüsü. Böyle o örtüyü kullanıyor. O örtü de ince bir örtü, şeffaf bir örtü. Sataratı bihi cami bebeği Tabi o zamanlar duvar yok. Yani ev var ama yani bizim hanımlar duysunlar bu tür hadisleri. Yani evin duvarı yok. Yani ev oturması lonu, yemek grubu falan değil. Evin duvarı yok. Neyle örtülüyor? Perde. Perdeyle örtülüyor. Çatısı forma lifi evin metrekaresi de 2 3 metrekare bir şey yani. Nebi Aleyhissalatu Vesselam seccade gittiği zaman Ayşe Radiyallahu Anh'ın ayaklarını itiyor. Böyle bir ev yani Aleyhissalatu Vesselam'ın sahip olduğu ev böyle bir ev. Bizim bugün beğenmediğimiz en kötü ev 100 metrekare, 80 metrekare, değil mi? Ve hala ne yapıyoruz? Beğenmiyoruz. Feqala laha'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem emiti anni. Diyor ki bu perdeyi kaldır. Şu örtüyü kaldır buradan diyor. Fe innehu la tezaalu tasaviruhu tu'radu li fi salati. Bu perdede olan diyor resimler. Sürekli diyor namazda benim diyor aklıma geliyor. Bana diyor gözümün önüne geliyor diyor. Hemen yani beni meşgul ediyor diyor. Kaldır bunu. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. Teymi diyor ki "Vel mezhebü alli aleyhi ammetul ashab" diyor Hammeli mezhebinin ve İbn Mehli'nin umumunun ifade ettiği üzere diyor Kerahiyetuduhul kilise'l-musavvara içinde çok böyle resimlerin olduğu, heykellerin olduğu kiliseye girmenin mekruh olduğu görüşüdür. Sahabeler gelecek asoriyevahitlerde içinde resim olmayan, timsal olmayan, heykel olmayan kiliselere ne yaparlarmış? Girerlermiş. Ama eğer şey varsa, resim varsa, suret varsa, bu nedir? Fi kulle fi tasavvuru. Aynı şekilde her yerde resim, suret varsa hüküm aynıdır. <gülüyor> o halde o cevap doğru olan da budur diyor. Ellevi <gülüyor> Bu konuda da hiçbir çek şey ve şüphe yoktur. Hanefi alimlerinden Mir diyor ki, Rahimallah, namazda ki mekan ile alakalı, kılınan yerle alakalı, mekruh olan hükümlerle alakalı. Bunların en şiddetlisi diyor, اَشَدُّهَا كَرَاهَةً اَنْ تَكُونَ al musalli, Suretin, resimin namaz kılanın önünde olmaz. Bazıları var, şöyle bir yanılgıya da kapılabiliyorlar. Eğer namaz kılan kimsenin önünde resim varsa namazı batıl olur zannediyorlar. Hayır, namaz batıl olmaz, mekruhtur. Ve şiddetli bir mekruhtur diyor. Sonra min فَوْقِ رَأْسِهِ Sonra eğer üstündeyse. Sonra Ya da sağ tarafında. sonra عَلَى شِمَالِهِ Ya da sol tarafında. Sonra خَالْفَهُ Sonra da ise resim. Mekruhluk derecesi. Buna göre ne yapılır? Derecelenir diyor. Niye? Yani resim olan yerde namaz kılmak mekruhtur. İlmehde diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, لَا تَدْخُلُ fihi بَيْتً bu hadis rivayet ediyor. Suret olan eve ne yapmaz? Melekler girmez. Diyorlar ki burada bir masiyet olduğu için bu evde bu suretlerin bulunması bir günah olduğu için oraya ne yapmaz? Melekler girmez. Oraya melekler girmez. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde Mekke'nin fethinde Kabe'ye gelirken önce Kabe'nin içindeki heykellerin, resimlerin, suretlerin kaldırılıp kırılmasını emrediyor. Ondan sonra Kabe'ye geliyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki bu hadis Ebu Davud rivayet ediyor. Ve Beyhek'e rivayet ediyor. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem emara Ömer abnel zaman zemenel fetih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Ömer ibnül khattab'ı emretti. Ve huve bil betha en ye'tiyel ka'be. Batha'dan Kabe'ye gitmesini. Fe yemhüve kulle suratin <gülüyor> Fiha Ve Kabe'nin içinde bulunan her sureti, her heykeli, her resimi silmesini emretti. Fe lem yedhulhen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hatta muhiyyet kullu suratin fîhâ. Nebi aleyhisselatü vesselam tüm resimler, tüm suretler oradan kaldırıldıktan sonra ne yaptı diyor. Çağrı adı olan Kabe'ye girdi. <gülüyor> Aynı şekilde Ömer ibn-i radıyallahu anh diyor ki İnnâ lâ nedhulükenâ isekum min eclit temâthîl elletî fîhâs suvar. <gülüyor> Yahudi ve diyor ki bizler sizin kiliselerinize içinde bulunan heykeller ve resimlerden dolayı girmiyoruz. Bundan dolayı kilisenize diyor girmiyoruz. Evet. O zaman neye dikkat arkadaşlar? Böyle bizi namazla meşgul edecek suretin olduğu. Yahut Sûret değil de böyle cafcaflı, renk cümbüşünün olduğu, böyle rengarenk şeylerin olduğu, bir şeylerin önünde, sağında, solunda namaz kılmamaya dikkat edeceğiz. Namazda hoşluğu yakalayabilmek için. Yine namazdaki mekanla alakalı arkadaşlar bir mesele. Kabirlerin üzerinde ve kabir ya da kabirlere doğru namaz kılmak. Yani alt katta kabir var, üst katta mescit var. Yani. Burada namaz kılınmaz. Yahut mesciddesin, Mescisin kıble tarafında ne var? Kabir var. Yahut arka tarafında kabir var. Sağ tarafında kabir var. Sol tarafında kabir var. Bu mescitlerde ne yapmamız lazım? Namaz kılmamamız lazım. Efdal olan bu. Varsa. Ee, hatta, hatta arkadaşlar, az sonra gelecek, sadece caminin duvarı değil, caminin duvarının dışında, kabirle cami arasında başka bir duvarın olmasını da gerekli görüyor alimler. Yani bizim maalesef birçok camide olduğu gibi gözüktüğü gibi pencereden Allahuekber dediğin zaman neyi görmeyeceksin? Karşıdaki kabri ya da kabirleri görmeyeceksin. Diyor ki Cundub bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh قال dedi ki "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabla an yamut bi khams Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden beş gün önce onun şöyle dediğini işittim." enni abrau ila minkum an yakuna li ben sizden birisinin bana halil olmasını kabullenemem diyor bu konuda Allah'a sığınırım fe inna allaha qad ittakhadhani zira çünkü Allah Teala beni ne yaptı halil edindi ben Allah'ın haliliyim kema ittakhadha ibrahim khalila İbrahim ibrahim aleyhisselam'ı halil edindi gibi beni de halil edindi diyor "Walau kuntum muttakhizan khalilan li-t-takhut Aba Şayet halil edinseydim, bu ümmetten sizlerden kimi halile dinirdim? Ebu Bekir radıyallahu anh'u halile dinirdim. "Ela ve inne man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiayhim masajid." Vesselam beş gün önce bunu söylüyor arkadaşlar. Sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu son cümleler bunlar. Diyor ki: Sizden öncekinler, peygamberlerinin kabirlerini mescid edinirlerdi. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدُ Sakın ha sakın, peygamberlerinizin kabirlerini mescitler edinmeyin. فَاِنِّي أَنْحَاكُمْ en ذَلِكُ Ben böyle yapmanızdan sizi nehyederim. Sanki peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki bu ümmete, e, bu ümmetin alimlerini, evliyalarını gömün, üzerlerine türbe inşa edin, yanlarına, içlerine mescitler inşa edin ve oralarda namaz kılın. Allah'ı böyle deseydi belki de bu kadar ne yapmazlardı? Tutmazdı. Bu kadar uygulanmazdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirleri mescit edinmişler. Sizler sakın ha peygamberlerinizin kabirlerine mescit edinmeyin. Burada ne var? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nehi var. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Ebu Hureyre hurayır hadiyi rivayet etmiş Allah hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: "Kâtıl Allahu'l Yahûda Nasara. Allah Yahudi ve Risenlilere helak eylesin, katleylesin, onları mahfetsin. Niye? Niye? Niye beddua kılıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın? Niye helak olmalarını istiyor? Diyor ki: "Ittakhâzu Kubûr Âmbiyyâhi Mesajid. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini <gülüyor> ne yaptılar? Mescit yaptılar. Yani Yahudi hadi varsayalım niye mescit yaptılar? Bizden önce hükümetler peygamber kabirlerini niye mescit yaptılar? Orada yapılan duanın daha makbul olduğunu, orada kılınan namazın daha değerli olduğunu inanarak yaptılar, değil mi? Yani o günkü itikatla ise bugünkü itikatta aynı hiçbir değişiklik yok. Bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim sahihlerinde imanet ediyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fî maradihillezî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ölmüş olduğu o hasta olduğu zaman ve bu hastalıktan dolayı o ölümü yaşamış olduğu öldüğü o hastalığında şöyle buyurdu Lan Allahu lil yahud ve'n nasara. Allah yahud ve nasara. Lanat et sin. Ya laanat et te. Niha ettahadu kubur anbiayhim mesacit. Peygamberlerin kabirleri natlar. Mescid, Mescid edindiler. Bu hadis de İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Diyor ki İbn Mesud Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh Diyor ki ne bi Vesselam şöyle buyurdu: Inna min shirarin nas, mantudrikumusta abahum ahiya. İnsanların en şerlileri, insanların en kötüleri kimlerdir? Kıyamet koptuğu zaman hayatta olanlardır, hayatta kalanlardır. Yani, kıyamet kopuyor ve hayatta olan birileri var. İşte diyor insanlar onların, insanların en pis insanlar onlar, en şerlileri. Onların vasıflarından bir tanesi de ne biliyor musunuz? Hadiste diyor. Valladine yettahizunel kubure mesacid. Onlar ki kabirleri ne edinirler? Mesced Hadise bak. Hadis İmam Ahmed'in Müsned'inde, İbn Abi Şeybe'nin Musannef'inde, İbn Huzeyme'nin Sahih'inde, İbn Hibban'ın Sahih'inde rivayet olunmuş bir hadis, sahih bir hadis. Bazı ahmaklar da şeyhlerinin kabirlerinin yanına seccade sermişler. Orada rabıta yapıyor. Orada namaz kılıyor. Orada huşu içinde bulunuyor. Ve böylece Allah'a takarrup ettiğini yakınlaştığını zannediyor. Ve bunu yapmış internet sitesinde. Orada burada yayınlıyor. Hadis bu kadar açık ve net arkadaşlar. İlim ehli diyor ki şayet kabir önceden orada var idiyse ve sonradan gelip insanlar oraya mescid yaptıysa ne yapılır? O mescit yıkılır. O mescit yıkılır arkadaşlar. O mescitte namaz kılmak caiz değildir ve ona ona mescit demek de caiz değildir. Orası makbara, kabristan hükmündedir. Mezarlık hükmündedir. Şayet şayet şayet Yarenoğlu. Reynolu. hocam. Mescidin içine mescit yapıldıktan sonra mezar sokuluyorsa burada ne gerekiyor? Vacip olan ne? Mezar. Mezarın çıkarılıp başka bir yere götürülmesi. Yani bazı ilim ehli şöyle bir tafsile gidiyor. Diyor ki eğer namaz kılınan caminin içine sonradan sokulduysa kabir ve kabir caminin arka tarafındaysa, namaz kılanın önünde değilse diyor bir beis yoktur. Bazı ilim ehli de diyor ki yani e, camiye eğer kabir sokulduysa orada namaz kılınmaz. En ihtiyatlı olan da bu arkadaşlar. Yani namaz kılmaya gittiğiniz camiye, baktınız kabir arka tarafta kalmış. Orada yapmayın? Orada dahi namazınızı kılmayın. Çıkın başka bir camiye gidin. Tabi İmam Ahmed ibn-i Hanbel, Rahimahullah, namazın, kabirler arasında kılınan, kabre doğru kılınan namazın, sahih olmadığını, batıl olduğunu söylüyor. Diğer mezhepler mekruh olduğunu söylüyor. Ama İmam Ahmed ibn Hanbel diyor ki nedir? Namaz batıldır. Ama bu hadisler bize gösteriyor ki ve Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyuruğu La teclisü alal kubur. kabirlerinizden oturmayın. Ve la tusallu ileyha. Onlara doğru namaz kılmayın. Aleyhisselatü Vesselam ne şey yasaklanmış. Yani burada bize düşen nedir? İhtiyatla davranmak. Yok mekruhtur, bazıları mekruh demiş. Bazıları namaz batıldır demiş. E o zaman kılalım dememek. Al git. İçinde kabir olmayan camide namazını kıl. Dediğimiz gibi kabir ile mescidin arasında ne olması lazım arkadaşlar? Mescidin duvarının dışında ayrı bir doğru olması lazım. Yani camiye gittim baktım. Caminin ön tarafında bir kabir var. Caminin duvarı örtüyor. Bir de kabrin bir duvarı var. O zaman diyorlar burada ne yapılabilir? Olur. Namaz kılınabilir. Ama şayet caminin, caminin camlarından sen kabristanı mezarlığı görüyorsun. Allah-u Ekber zaman kabirli aranda bir metre var. Hele, hele yazın camları açtığı zaman böyle bir hava, böyle bir atmosfer e, yani ibadete uygun bir atmosfer değil. Evet. Başka bir nehi arkadaşlar namazla alakalı. Camide farz namaz için kendisine insanın bir yer edinip sürekli namazları o yerde kılmaz. Bazen böyle bir alışkanlık var. Caminin orasında kılıyor sürekli. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu nehy ediyor Diyor ki Abdurrahman İbni Şibil Nehe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en karga gurab gagala, karganın gagaladığı gibi namaz kılmaktan ve iftirâşı s-seb' vahşi hayvanların yayıldığı gibi secdede yayılmaktan Bizim maalesef bayanların çoğu böyle eğiliyorlar. Değil mi? Ya böyle vahşi hayvanlar köpek nasıl oturur yere? Şu dirseklerin, ön ellerinin, ayaklarının ne yapar? değdirir. Sünnet nedir? Açmak. Kadınlarda mı? evet kadınlarda da. Kadınlar erkeklerin namaz kılacak ne hiçbir fark yok arkadaşlar. Kadınlar erkeğin kardeşleridir. Namazdaki hükümler aynıdır. Geçen derste uyardık. Bu Kurey'e geliyor kadın. Normalde tamamen eğilmesi lazım. Sırtı dümdür olması lazım. Nasıl eğiliyor? Hafiften. Bu namaz batıl arkadaşlar. Bu namaz batıl. Söyleyin o kadınlara ne yapsınlar? O namazı iade etsinler. Yani bilmeden cahil bir şekilde yapıyorlarsa etmeyecekler. Ama bu saatten sonra duyan, öğrenen hala ben böyle öğrendim. Bize göre böyle deyip devam ediyorsa o namazı ne yapması lazım? İade etmesi lazım. Çünkü rükû ne yapmadı? Tam yapmadı. Rükûdan tam kalkmadı. Aynı şekilde secde yapmayacak? Vahşi hayvanların yere yayıldığı gibi yayılmayacak. an yuvattinel raculul mekâne fil mescid. Diyor ki kişinin mescitte bir yer edinmesini de yasakladı. Kema yuvattinul ba'ir. Devenin kendine bir yeri Adet edinerek gittiği gibi Teveler oraymış. Bir yere alıştığı zaman oraya gider hep. hep oraya otur. Orada otlar, orada yer orada otur. ve Vesselam da camide, mescitte sürekli aynı yerde, sürekli aynı noktada namaz kılmayı ne yapıyor? Nehyediyor, yasaklıyor. Burada ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet. قال صاحب كشاف القناع ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا للمسجد إمام حارث مسجده جماعةً kendine bir yer edinmesi diyor mekruhtur. لا يصلي فرضه إلا فيه. Ancak diyor farzını orada kılıp farzını oradan yani farzını sadece orada kıldığı bir yer edinmesi caiz değildir. Li nehiy sallallahu aleyhi ve <cupcake> sellem an ibtanil makan ka ibtanil ba'ir tevenin bir yere alıştığı gibi kendine bir yer edindiği gibi bir insanın da o şekilde yer edinmesi caiz değildir, mekruhtur diyor. Wala ba'se bi ittihazi makan la yusalli illa fihi'n Ama nafile için bir yer tutmasında bir beys yoktur. Nafilelerini orada ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bununla ilgili neler var? Rivayetler var. Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan şöyle bir rivayet var. Yazid bin Ubeyd diyor ki: "Kuntu ati ma'a Saleme bin el-Akwa." Saleme giderdim. "Fiṣalli indal Mesciidin abvidi drain diyor bir direkten bahsediyor. Orada diyor namaz kılardı. Allati indel mushaf. Faqul ya Ebu Müslim araka tetaharrı sala inde hadi'l ostuwana. Diyor ki bu sahabe. Ey diyor Ebu Müslim. Seni diyor bu drain dibinde namaz kılarken görüyorum. Niye böyle? Kal fa inni ra'aytu'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yetaharrı sala indaha. Diyor ki burada namaz kıldığını gördüğüm için ben de böyle yapıyorum diyor. Yani Mescid-i Nebevi'de ne yapıyor bu sahabe? O direği bildiği için orada gidip namaz kılıyor. İlim diyor ki bu nafile bir namazdı. Ee, orada diyor gidip ne yapılabilir? Yani insan orada nafile namazı kılmaya çalışabilir. İbn-i Hacer Rahim Allah diyor ki bu direğin mekanıyla yeriyle alakalı Mescid-i Nebevi'de. Hakkakalara bazı şeyhina enha'l-mutawassita fi'r-ravda'l-mukarrama. Ravda zeki diyor orta direktör. Ve <gülüyor> anna tu'rafu bi'stuwanati'l-muhacirin. Bu dire diyor muhacirlerin dire denir. Muhacirler Mekkeliler orada toplanırlarmış onun altında. Demin de söylediğimiz gibi ilim ehli diyor ki yani bu, bu delilden dolayı ne yapıyoruz? Cem ediyoruz hadisleri, iki hadisi Birisi bize yasak tutuyor. Birisi bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yerde namaz kıldığını söylüyor. O zaman diyoruz ki farz namazlar için bir yerde namaz kılmak, orayı adet edinerek orada namaz kılmak nedir? Mekruhtur. Nafileler için bir yer ne yapılabilir? Bir yer edinilip orada kılınabilir. Diğer bir hata arkadaşlar namazda sütre edinilmemesi. Namazı sütresiz kılmak. Sütre namaz kılan kimsenin önüne bir zira yüksekliğinde bir zira yaklaşık 46-47 ilim ehli. parmak uçlarından dirseğe kadar olan mesafe. Uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Zira olacak. Genişliğinde bir ölçü yok. Uzunluğu zira olacak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: La Tusalli illa ila sutra. İbn Ömer'e diyor ki: Namaz kıldığın zaman sutreye doğru namaz kıl. Walladu ahadan yamurubeyne yedek. Önünden kimsenin geçmesine izin. Verme. Fein <gülüyor> eba şayet önünden geçmeyi ısrar edecek olursa o kişi <gülüyor> fel tuqatilhu onunla boğuş, onunla savaş, onunla güreş. Feinne mahu'l karin. Zira senin önünden geçmek isteyenin yanında ne var diyor? Karin var, şeytan var. Yine Ebu Sa'id Kudri radıyallahu anh diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer salı أحدukum felyusalli ila sutra. Estağfurullah namaz kıldığında nereye doğru namaz kılsın? Bir sutraya doğru. Vallayyadun <gülüyor> minha ona yakınlaşsın. Velayyadu ahadan yamuru beynehu ve Kimsenin kendisiyle o sutra arasından geçmesine izin vermesin. Fe in ahadun yamur birisi geçmek isterse felyuqatilhu. <gülüyor> onunla savaşsın diyor. Onla güreşsin, boylansın. Fe <gülüyor> şeytan. Zira oradan geçmek isteyen kimse nedir? Şeytandır diyor aleyhissalatü Bu hadis İbn-i Ebi Şeybe rivayet etmiş. Ve Ebu Davud Süneli'nde rivayet etmiş. Evet. Bizler de ne yapacağız arkadaşlar? Namaz kıldığımız zaman bu hususa dikkat edeceğiz. Ömer radıyallahu anh müminlerin halifesi olan devletin reisi olan Ömer radıyallahu anh Yaren oğlu, Diyor ki Ravi Quray bin Uyaz, Raani Ömer, Ömer Rəşidullahın beni gördü. Ve ana uccili beni iki direğin arasında diyor beni namaz kılarken gördü. Yani sahabeden bir tanesi veya da tabi de olabilir. Şu an bilmiyorum kim olduğunu. İki direğin arasında namaz kılıyor. İki direğin arkasında boşta bir namaz kılıyor. Ömer radyo olan bunu görünce ahada bir kafayı Edirne'ni ila Sutre'a diyor ki Ömer benim kafamdan tuttu namazdayken ve beni aldı diyor Sutre'ye doğru yaklaştırdı. Yani namaz kılan bir adam tutuyor Ömer radıyallahu olan kafasından tutuyor çekiyor nereye yaklaştırıyor Sutre'ye yaklaştırıyor. Takale dedi ki bana diyor salli ileyha Sutre'ye namaz kıl Sutre'ye doğru namaz kıl böyle boşlukta değil yani boşluk dolanak değil. İbnul Hacer rahimahullah diyor ki bu az önceki rivayet arkadaşlar Bukhari'nin Sahihinde rivayet etmiş olduğu muallak hadislerden. İbn-i Hacer diyor ki Erade Ömer bizalike entekûne salatu ila sutura. Ömer diyor kafasından tutup bu adamı niye çekti? Sutraya doğru namaz kılması için. Evet. Enes diyor ki radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh diyor ki sutrayla alakalı. Ve kadra aytu ashaben nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Ya bitdirirûn es-sawâriye indal Akşam namazında arkadaşlar biliyorsunuz ezan okunduğu zaman sahabeler hemen kalkarlarmış, ne yaparlarmış? Ezan biter bitmez farza durulmadan önce iki reket namaz kılarlarmış. Hazırlık yapıyorlar. Akşam namazında hemen nereye koşuyorlar? Direklere. Direkleri tutuyorlar. Sütreye doğru namaz kılacaklar ya Enes diyor sahabeleri oraya yarışırken, koşuşurken gördüm. Nebiyye Aleyhissalatu Vesselam çıkana kadar diyor o baharlarda o şekilde orada dururlardı. Başka bir rivayette "Hum kedalik e yusalluna magrib." Onlar bu şekilde diyor. Akşam namazından önce iki rekat namaz kılarlardı. Hatta bir rivayette dışarıdan gelen kimse ne zannederdi diyor? <gülüyor> Farz bitmiş de farzdan sonra sünnet kılınıyor zanneder. Niye? Çünkü herkes kalkmış ne yapıyor? Akşam namazından önce iki rekat namaz kılıyor. Maalesef bizim bu memleketimizde şu anda bu sünneti uygulamak biraz zor. Niye? Akşam ezanı okunur okunmaz imam hop nereye koşuyor? Farza koşuyor. Halbuki bu sünnet de var arkadaşlar. Akşam namazı ezanı bittikten sonra farzdan önce iki rekat sünnet. Yani soğan yedik diyorsun, sarımsak yedik. Tabi olur. Evde cemaat yapacağız diyorsun. Olur. Nafi diyor ki Nafi hatırlıyorsunuz kimdi Nafi İbn, İbn, İbn Ömer'in hizmetçisi Diyor ki "Kaan İbn Ömer eğer mescidin avlusuna bir yol bulamazsa Şayet İbn Ömer caminin direklerinden mescidin direklerinden bir direğine gidemeyecek olursa yer bulamazsa onun için mümkündeyse bana derdi ki diyor "Vel zahrak" bana sırtını dön yani kimin sırtı dönüyor İbn Ömer? <gülüyor> Nafi'yi. Diyor ki sırtını bana dön. Demek ki stüre önemli bir husus arkadaşlar. İlim ehlinden bir kısmı stüreğine görüyor. Vaz. Namazın farzlarından görüyor. Vaciplerinden görüyor. Tabi ilim ehlinden bu konuda değişik sözler var. Dediğimiz gibi bir grup ilim ehli bunun vacip olduğunu söylemekte. Değinmemiz gereken bir husus, başka bir husus arkadaşlar. Cemaatle namaz kılarken, cemaatle namaz kılarken, cemaate sonradan yetişen arkadaşlarla cemaatle ilgili. İmam selam verdikten sonra bazı kimseler ne yapıyor? Tamamlamak için ayağa kalkıyor. Ya bir rekat, ya iki rekat, ya üç rekat neyse onu tamamlamak için ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Bakıyorsun ki önü ne? önü bomboş. Burada sünnet olan ne arkadaşlar? O kimsenin Elevli. ...sütre önün ön tarafında yakınsa öne doğru yürümesi... ...sağında yakınsa sütre sağa doğru yürümesi... ...solunda yakınsa soluna doğru namazda ne yapması? Yürüyerek bir sütrenin arkasına geçip... ...namazını, kalan namazını tamam. tamamlaması. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve sütre kim için geçerli namazda? Sütre namazda imam için... ...yahut da tek başına namaz kılan için geçerli. Cemaatten her bir kimse için... ...sütreye gerek yok. Yok. Her bir kimse için gerek yok. Tabi bununla ilgili i̇bn Abbas diyor ki ben diyor kardeşim Fadl ile diyor ki Ene vel Fadl Katır üzerinde geldik diyor. Eşeğe binmişler geliyorlar. Peygamberin iki amca oğlu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazda. Sahabeler namaza olmuş Bunlar da eşekten geliyorlar. Küçükler o zamanlar tabi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafatta Aleyhisselam vesselam. ala ba'di saf. Diyor eşekle birlikte ne yaptık? Üzerinde Saptan, bir safın önünden geçtik. Tabi imamın neyi var? Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde. Sütre var. Cemaatin artık ayrı bir sütre edinmesine gerek yok. Diyor ki Fenezelne eşekle indik. Feteraknaha tartağ. Otlaması için bıraktık hayvanı git. Ve dahilna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi's salaah. namaza girdik, namaza başladık. Felem yaqul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en. Diyor ki ne yapması? sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmadı? Hiçbir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Şayet İmamın arkasındaki cemaatin önünden geçmek yasak olsaydı, normal tek başına namaz kılan kimsenin önünden geçmenin yasak olduğu gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmazdı burada? Susmadı. Susmazdı. Biz geçen bir kural söylemiştik. Neydi, neydi o usulü bir kaide? La yecuzu te'khirul beyan an vaktil haca. Açıklamaya ihtiyaç duyulduğu anda Açıklamanın gelmesi, açıklamanın yapılması ne olmaz? Gecikmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmaz? Geciktirmez. Şayet birisi kalkıp derse ki tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani görmedi, bilmedi. Onların arkadan geçtiklerini görmedi, bilmedi. Derse buna cevabınız ne olur? Evet. Resulullah görmediyse ki Esraatü ve şimdi rivayet gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda arkasını görüyoruz arkadaşlar. Görmediğini varsaysak... ...kim görüyor arkadaşlar? Allah görüyor. Allah uyarırdı. Yani din bu kadar sağlam arkadaşlar. Bu kadar temiz. Bu kadar açık. Bu kadar seçik. Bu kadar kolay. ne aleyhisselatü vesselam bilmiyorsa... ...Allah biliyordu. Allah gördü, bildi. Allah ne yapardı peygamberine? Uyarırdı. O da ümmetine uyarırdı. Çünkü beyanın vaktinden ne yap geciktirilmesi caiz... Değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hal teravne kıbleti ha huna, vallahi la yakfa aleyye huşu'ukum ve la ruku'ukum Vallahi diyor sizin huşu'unuz ruku etmeniz bana gizli kalmaz diyor namazda. İnni le erâkum min verâ zahri Ben diyor arkamdan ne yapmaktayım? Görmekteyim. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Evet bu usullara da dikkat ettikten sonra bu bahsi bu şekilde bitirelim. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse eğer oruç pastına geçmeyecek olursak namazın sıfatıyla alakalı hatalara değineceğiz. Niyetten başlayacağız. İftitah tekbiri, kıyamda duruşla alakalı, rükûda, rükûdan kalkış, erkana dikkat etmemek, secdedeki hatalar gibi namazın bazı sıfatlarında husus sıfatlarında içinde olan bazı konularda yapılan yanlışlara önümüzdeki hafta değineceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Aşhedü en la ilaha illa ent. Estağfirullah ve tuzlu ileyk.